info adresinden iletişime geçebilir ve Instagram'da bağımsızlar.org'dan takip edebilirsiniz. Ben Ekmel Ertan, Bağımsızlar ile bu programı hazırlayıp sunuyoruz Bu hafta sorum programını konuşacağız. Konuklarımız Marina Papazyan ve Mert Sarısu. Forum programı kültür sanat alanında hesap verebilirlik, çalışma koşulları, gelir adaletsizliği, güvencesizlik, kaynakların adil paylaşımı, faillik ilişkileri ve kurumsal sorumluluklar gibi aciliyet teşkil eden birçok sorunun kamusal olarak tartışıldığı bir zemin oluşturmayı hedefleyen bir program. Ee, Marina Mert, hoş geldiniz. Merhaba. Ee, sizin internetteki tanıtımınızdan bu cümleyi okudum. Ee, işte biliyorum ki Şubat ve Mart ayları içerisinde, iki ay içerisinde dağılan, beş oturumdan oluşan bir program, forum programı. Ve bir süredir bunun çalışmaları sürüyor. İsterseniz siz başlayın. Evet, yani çağrıda <gülüyor> oldukça uzun ve e, hırslı bir liste var. Konuşma <gülüyor> konuları olarak. Ee, aslında daha mütevazı bir yerden başladı bu forum programının çalışmaları. Ee, i̇lk başta aslında belki çoğunuzun takip ettiği bir e, geçen senenin yaz aylarından beri süren bir e, eleştiri zinciri mi diyelim ona bir, e, bir seri yazı, yazı yayınlandı. Büyük bir kısmı bir artı 1'de olmak üzere. E, ve o dönem... Özellikle bu kültür yolları festivalleri meselesi üzerinden Aslında bir takım e, alandaki sistemik sorunları tartışmaya e, itildiğimizi hissettik bu aslında çok e, kişisel ilişkilerimizle o dönem temas ettiğimiz insanlarla e, içinde bulunduğumuz tartışmalardı e, burada birazcık aslında sormaya çalıştığımız soru tek bir örneği problematize etmekten ziyade e, yani neden kültür yolu neden buraya insanlar katıldı vesaire gibi e, Buradaki yani kötü sanat alanındaki e, bunu mümkün kılan sistemik e, sorun ya da özelliklerin ne olabileceğinin biraz araştırmak istemekti. Evet o anlamda kültür yolu birazcık e, işe de yaradı bizim açımızdan. Bir, bir, bir sorgulamayı zorunlu kıldı. Bir kaynama noktası oldu kesinlikle diyebiliriz. Evet. O anlamda tabii yani bu senenin 2023 olması, tüm bu diğer şeylerin 2022'nin ortası ve sonuna doğru yaşanması herhalde Kültür yolunda aşan e, büyük bir bağlama işaret ediyor. E, hı hı. Ancak hani bir süredir e, belki buna 2015 sonrası diyebiliriz. E, belki yani kamusal temas ve tartışma anlarımızın görece azaldığı belki herkesin biraz kabuğuna çekildiği bir dönemden e, çıkıyor olduğumuzun da habercisi olabilir. Yani en azından böyle e, bir umudu taşıdığımı söylemek evet, <gülüyor> evet, isterim. Evet. Uzun bir zamandır dediğin gibi 2015 belki daha öncelerine, 2011'e kadar bile gidebilir bu sanat kültür ortamındaki depresyonun başlamı gücü. Ee, peki bu nasıl bir inisiyatif olarak ortaya çıktı forum programı? Yani aslında işin içerisinde tabii bir takım e, teknik e, detaylar var. Örneğin Mert ben depoda çalışıyoruz ve e, açıkçası aklımıza ilk olarak bu tartışmaları e, depoya da etmek geldi. Yani bunu hem deponun yıllar içerisinde bir tartışma alanı olmuş olmasından kaynaklı görüyorum. Aynı zamanda biz görece küçük bir ekibiz ve o ekip içerisinde de bu tartışma oldukça ateşli yürüyordu. Ardından o dönem dediğim gibi hani bu temas içerisinde olduğumuz insanların büyük bir kısmı da aslında aynı zamanda omuzun bir parçası. Dolayısıyla aslında böyle bir... Organik diyebileceğim bir e, genişleme oldu bu tartışmada. Yani zaten ilk başta herkesde bu e, böyle bir tartışmayı kamusal olarak gerçekleştirme ihtiyacı çok barizdi. E, dolayısıyla biz de bunun nasıl programlayabiliriz ve programlarken e, nasıl tartışmaya doğru insanları çağırabiliriz, e, çekebiliriz. E, kimler e, bu tartışmalardan genelde eksik gibi sorularla birazcık yaklaştık. E, o yüzden de aslında programlama süreci bir e, Çalışma gruplarına davet de başladı. Hı hı. Ee, burada da bu çalışma gruplarının aslında oluşumu da geçen sene yaz aylarında e, yaptığımız bir seri toplantıdan e, geliyor daha çekirdek bir grupla. Ee, belki o başlıklara geçebilirim birazcık nasıl bir bağlama oturttuğumuzu e, da anlaşılması için. Beş başlığımız yani, var. Evet, beş başlık önerdik aslında bu başlıklar oldukça e, genişletilmeye ya da e, değiştirmeye çıktı. Ee, başlıklar, görünürlük, faaliyet, kurumlar, e, kesişimler ve kaynak. E, bunlar aslında böyle çok boyutlu anlaşılabilecek kelimeler. Birazcık e, tartışmayı ve bu çalışma grupları içerisindeki çalışmayı ateşlemek için ortaya atılmış bir takım anahtar sözcükler diyebiliriz. E, bu daveti de, Depo Anadolu Kültür çalışanları her zamanda omuz grubundan öte e, başka hani, ilgi duyabilecek insanlara da Taşıdık, taşımalarını istedik insanları ve aslında her grupta Mert hariç ben 4-5 kişinin olduğunu söyleyebiliriz bu son 3 aylık süreçte. Hı hı, böylelikle bu çalışmada bir kolektif bir forma dönüşmüş oldu. Sürecin geliştirilmesi, planlanan oturumların nasıl yapılacağı, nasıl programlanacağı kapsamı daha geniş tartışılmış olduk. Tartışmak Peki, için tartıştık diyebiliriz. <gülüyor> evet evet yani ben de yani içerisindeyim o yüzden söyleyebilirim ki o sürecin kendisi de aslında o sürecin bir parçası yani sonucun bir parçası haline geliyor. Bir tartışma yeniden düşünme süreci yaratıyor bizler için de umarım için işte tüm sonucunda da bunu daha kamusal biçimde tartışıyor olacağız ve gerçekten gündemi çok ilgilendiren sanat kültür ortamının temel meselelerini kamusal bir konuşma zemini taşıyabileceğiz. Yani bunlar tartışılıyor, konuşuluyor ama hiçbir zaman verimli ya da hep konu küçük konuşmalar halinde kalıyor. Gerçekten kamusal ortamda bir tartışmaya, bir konuşmaya dönüşmüyor. Şimdi bu şeylere bakarsak, başlıklara bakarsak tek tek onları mı ele alalım? Nasıl gidelim? Yapısal yani, olarak program, pardon ben 5 Şubat'ta başlıyor ve Mart ayı içerisinde de sürmek üzere 5 ayrı oturumdan oluşuyor. Mert. Evet, 5 ya da 6 diyebiliriz aslında. 5 tane başlık var ama hani e, bu başlıkların e, hepsinde sadece bir tane forum e, olmama ihtimali var, öyle söyleyelim. Bu hani süreç hala bu çalışma grupları içerisinde programlanan bir süreç olduğu için hani... Diğer başlıklarla ilgili böyle çok net konuşmak mümkün değil. Şu an böyle her şeyin net olduğu ve e, kamusal bir şekilde duyurulduğu görünürlük var aslında bu 5 Şubat Pazar günü gerçekleşecek olan. E, ama evet yani daha e, aktif ve yoğun bir şekilde e, Mart sonuna kadar e, süreceğini söyleyebiliriz. Ondan sonrası da aslında hani Mart sonunda e, hani biz bu işleri bırakacağız ve yani bu konular artık konuşmayı bırakacağız gibi bir şey değil de hani Mart sonuna kadar böyle e, bu başlıklarda birer forum düzenleyerek şu ana kadar bizim işte çalışma grupları ve belli insanlarla sürdürdüğümüz konuşmayı daha geniş bir katılımcılarla, insanlarla tartışmaya başlayalım. Ondan sonra ne yapacağımızı da o tartışmaların sonucunda görelim. Belki kararlaştıralım, belki bunun hani nereye gidebileceğini görelim diyebiliriz. Bu forum aslında bizim şu anda forumu hazırlamak yaptığı için yaptığımız sürecin yargılaştırılmış hali. Yani o da başka bir şeyin süreci gibi. Düşünülebilir. Aslında her evet, forumdan yani ben, bir şey başlayacak. Hı hı. Yani ben şey gibi kendi adıma en azından düşünmek istiyorum biraz. hani böyle Asıl tartışmanın hı hı. E, hazırlığını e, yapmak gibi. E, bu çalışma gruplarının yaptığı. Gibi. Evet, forumda daha büyük bir tartışmanın evet. aslında hazırlığı gibi. Peki görünürlükle başlıyor. Yani görünürlük niye bu kadar önemli ve öne çıkan başlıklardan bir tanesi? Mesela görünürlük ve diğerleri sonra. E, aslında bu Genel olarak bu forum programının programlama sürecindeki bir jenerasyonel hatta da bence işaret ediyor. Hmm. Başından itibaren aslında ilk tartışmalarda da sonrasında çalışma grupları içerisinde de farklı yaş gruplarından insanlar var ve aslında hem böyle gelmiş meselelerin Meselelerle direkt dediğimiz insanlar da bu programın bir parçası. Aynı zamanda yeni yeni alana girmeye başlamış. işte ben, Mert gibi insanlar ve sanatçılar ve küratörler ve bağımsızlar var. Burada birazcık görünürlük aslında geçen seneki tartışmalarla da direkten ilişkili bir tema. Hatırlarsanız ikinci kültür yolu çerçevesinde tartışılan konulardan biri aynı zamanda genç sanatçı odaklı çoğunlukla açık çağrılı sergilerin fuarların, yarışmaların ne gibi bir aslında sanat yapma biçimine işaret ettiği şu an alana girmeye çalışan çoğunlukla güvencesiz konuda bulan insanlara ne gibi olanaklar sunulmadığı gibi tartışmalar vardı bunun tabi etik boyutu da var bir yandan ama biz daha böyle pratik anlamda sanat yapma bir biçimimizden geçim sıkıntılarımıza bunun ne seneye kadar etkilediğini aslında biraz konuşmak istiyorduk. Bu aslında bizim jenerasyonun biraz da e, parçası olamamış olduğu, daha bir şeyleri kamusul olarak tartışılabildiği, iyisiyle kötüsüyle. E, hı hı. Bir döneme bizim denk gelmemiş olmamızdan da gelen bir eksiklik aynı zamanda. E, dolayısıyla biz, hani, bu arada görünürlük oturumunda belki akla gelen e, genç sanatçıların görünürlüğünü ya da genç kelimesini de burada konuşuyoruz. E, İroik bir yerden kullanıyorum. Çok da inandığım şey işte olduğu bir kelime değil ama e, görünürlük da genelde sanatçıların görünürlüğü üzerinden konuşuluyor. Bazen daha e, kurumsal bir yerden e, şirketlerin görünürlüğünden de konuşuyor olabiliyoruz. E, ama aslında burada görünmezlik meselesine de birazcık e, temas etmek istedik. E, burada hı hı. da aslında görünmezlik derken alandaki görünmez emek, e, daha da görünmez kılınabilen emek ve birikim e, yani temelde aslında kötü sanat alanında çalışan insanların çalışma koşulları ve açıkçası sanat üretimi ve gösterim sürecindeki konumları ne konuşmak. Evet. Bu anlamda bizim için enerjiliyetli tartışma buydu. Bu bizim belki kişisel ilgilerimizden ve konumuzdan da kaynaklanıyor. Bir hani dertleşme oturumu gibi hayal edilmişken şimdi böyle daha aslında yapılandırılmış. Böyle bir takım hı hı. sorulara cevap arayan bir e, etkinlik haline gelecek umarım e, heyecanla. Dolayısıyla görünürlük aslında sanatçının görünürlüğünden ziyade ya da genç tırnak içerisinde sanatçıların görünürlüğünden ziyade aslında ortamdaki sanat ortamındaki görünmeyen e, problemleri konuşmak için bir e, neden, bir başlık diye anlıyorum. Dolayısıyla e, prekar, güvensiz çalışma koşulları gibi konularda görünürlüğün bir parçası yani. Görünürlük e, tartışmasının bir parçası. Onun dışında peki e, faillik kurumlar kesimler kaynak var. E, i̇stersen bu sırayla gidelim. Faillikle kastedilen ne? Orada tartışılacak olanlar neler? E, belki Mert'den bunları paylaşarak gidebiliriz. Belki Mert faillikten bahsetmek ister. Yani evet aslında hani bu başlıklar e, Marina'nın dediği gibi e, daha önce yaptığımız daha böyle toplu e, tartışmaların e, İçinden böyle yapabildiğimiz kadar yani sadece bunlar var ya da bunları her şeyi kapsıyor gibi değil ama hani belli başlıklara ayırabilsek en kapsayıcı en e, işte o istediğimiz tartışmayı yapmaya yol açacak şekilde nasıl olur diye konuşuyorduk. E, bunlar ortaya çıktı. Faillik daha bir e, nereden çıktığını hani söylemeye çalışacak olursak hani bu işte e, Eda Sarloğlu ve Marina'nın yazdığı 1x1'de çıkan yazı zaten bu hani forum programının hı hı. E, bu çalışmaların da e, ortaya çıkmasında da bayağı etkili olmuştu e, orada öne çıkan ve daha sonra da biraz hani konuşulmuş olan bir takım hani cevapların verildiği konuşulduğu bir e, şey e, emek sinemasında e, işte sergiliyor oryanda ve benzeri yerlerde e, sergiler yapmak ve hani aslında şöyle ya da böyle bir şekilde hani sanat alanının işte şehre etkileri ve hani Mutene kavramına e, e, katkıları. Yani bu süreçlerin da, yani, payda paydaşı olmak. E, evet, aslında yani, mutene ağaçtırma evet, yani, süreçlerinin bir paydaşı olmakla ilgili. Evet, evet. Yani daha e, önceki zamanlarda belki e, kültür sanat alanının bir şekilde e, savunusuna katkısın, katkıda bulunduğu bir takım şehir e, meselelerinin. E, Bugün artık nasıl böyle hani kolayca e, yapılabilen ve üstünden geçilebilen ve çok da, çok da tartışılmayan e, şeyler haline gelmesi üzerinden e, bir başlık olarak ortaya çıktı. Ama hani hani konuştuğumuz içeriği çok da böyle aslında hani böyle failleri belirleyelim ve onların peşinden gidelim e, şeklinde değil. Yani böyle faillik kendi başına bir kelime olarak buyurunca böyle çok fazla hani e, işte bizim hafızamızdaki e, yer ettiği anlamlarından dolayı böyle çok sert ve suçlayıcı bir şeymiş gibi gelebiliyor aslında ama hani aslında failliği e, yani failliği birer, birer aktör olarak bu alanda rol alan herkes bir fail aslında. Evet aslında ve hani şuna da aramızda konuşurken vurgu yapmaya çalışıyoruz hani olumsuz tarafı olduğu gibi bunun olumlu tarafı da olabilir hani <gülüyor> olumlu bir failliği de e, tanımlayabiliriz <gülüyor> ve hani aslında genel olarak hani olumsuzunda bile önemli olanı hani böyle e, spesifik birilerine hani bir suçlamada bulunmak değil de hani hani kültür sanat alanındaki süreçlerin nasıl dikkat edilmediğinde ya da yeterince üzerine düşün, düşünülmediğinde birtakım faillik durumlarını ortaya çıkarabildiği ve nasıl tartışmamız gerektiği ve bu belki şeye düşmemek, Hı -hı. düşmemek için neler yapabileceğimiz e, çevresinde diyebilirim herhalde. Evet, okey. Bundan da ben yani kültür sanat alanındaki aktörler üzerine konuşacağımızı çıkarıyorum ya da öyle özetleyebilirim belki. Hı -hı. Peki Kaynak meselesi. Ee, ona da biraz ben değineyim. Aslında tabii ki şu an konuşmaya başladığımızda bir hepsinin ne kadar birbirlerine kesiştiği de herhalde evet, evet. E, bariz geliyordur dinleyiciye. E, kaynak meselesinde aslında ilk başta akla gelen tabii e, maddi kaynaklar, fonlar ve e, takım e, kamusal e, kaynakların nasıl kullanılacağı, e, bu kaynakların kime ait olduğu gibi e, tartışmalardan çıktık ama aynı zamanda kaynak oturumunun önemli bir kısmı da omuz deneyiminin tartışılması kaplayacak gibi duruyor. Burada aslında birazcık farklı ülkelerden deneyimlerle de paralel giderek farklı kaynak meselesinin aslında sorununla Türkiye'de yaşanan büyük kaynak sorunu nasıl farklı stratejiler geliştirebileceğine dair. Ve bu stratejiler geliştirilirken ee, bu süreçteki yıpranma paylarına da birazcık değinmek istiyoruz. Bir yandan tabii ki aynı zamanda e, bu kaynak tartışmasına girmişken e, Türkiye'de kültür sanat alanının nasıl fonlandığı e, meselesine değinmek. Bu fonlanma biçimlerinin bile e, başlı başına aslında burada ne gibi üretimler ya da ne gibi formatların kullanılabileceğini etkilediğini de konuşmak istiyoruz. Aslında yani bu e, kaynağın nereden ve ne şekilde aktığının aslında bizim e, alanı ne, de, ne derecede dönüştürmüş olduğu ve e, bunun hı hı, ne şekillerde, e, budan nereye aslında sorusunu sormak hı hı. isteyen de bir taraf var. E, hı hı. Çünkü hakikaten hani e, sen de çok iyi biliyorsun bir takım e, bağımsız girişimler yapıldığında da başka türlü e, gayrimaddi kaynakların e, sonluluğu ya da e, sömürülmesi meselesine de varıyoruz. Dolayısıyla orada da yine bir böyle bir iki e, katmanlı hı hı. bir yerden tartışacağız konuyu. Hı hı. Evet evet hem maddi kaynaklar hem e, devletin ya da diğer aktörlerin sorumluluğu bu kaynakların yaratılmasında hem de yine maddi olmayan kaynakların yaratılmasında da yine aynı sorumluluk. Aslında e, işte eğitim de böyle bir kaynak. E, bu kaynaklar... Evet okay. yani genel olarak bir hayal kırıklığı var bu konuda bence. Bir takım e, beklentilerin farklı yönetimler tarafından da karşılanmıyor oluşuyor ya da yayınlanan e, strateji planlarının pek de... E, yıllardır hani alanda yükseltilen taleplere işte cevap vermiyor oluşu da tabii bu tartışmayı. Hem umutsuzlaştırıyor seni dediğin gibi bir yandan da aslında talep yükseltme ihtiyacını da daha da altını çiziyor. E, elbette yani bizim kaynak talebimiz gayet demokratik bir talep. Kültür sanat alanının çalışanları olarak. E, diğer bir konu kurumlar. E, yani kurumlar aslında hani bütün bu konuştuğumuz e, başlıklar ve konularda hani Aktörlerin bir tarafı hani özellikle mesela görünürlükte ortaya çıktığını söyleyebileceğim hani işte sanatçılar, sanatçı çalışanları vesaireyken bir tarafında da mutlaka aslında duran kurumlar diye bir durum da var. Aslında yani kurumlardan neler beklediğimiz, nasıl ele almak istediğimiz ve hani bir takım hesap verilebilirlik, finansal açıklık gibi bir takımları tartışmak istediğimiz bir alan. Ee, özellikle de kurumların kültür sanat alanının şekillenmesindeki etkilerini de düşünürsek, e, kurumlar önem taşıyor bence de. E, aslında tabii tam da dediğiniz gibi her şey birbirine çok bağlı. Yani görünürlük, kurumlar, kaynak, faillik, kurumlar aynı zamanda failler de, kaynağı yaratanlar da ya da kaynağı kullananlar da yine görünürlük öyle. Peki bu kesişimlerde ne oluyor? Zaten keseceğim bu kadar şeyin arasında kesişimlerle özellikle krakas ettiğiniz ne? E, aslında kesişimlerde de, faillikte de hem belli bir tema hem de e, her diğer tartışmayı böyle e, yatayda kesen e, bir takım düşünme biçimleri olduğunu da e, konuştuk e, faaliyet nasıl ki hani bize böyle aynı zamanda bir takım e, faaliyet ilişkilerini konuşma biçimi metot sunma e, dairesi içerisinde e, kesişimlerde de aslında birazcık e, belli bir dönemi demistifiye etme arzusuyla beraber aslında e, başka bir e, ihtiyacı da e, yönelmek istiyoruz o da aslında hani Herkes olmayabilir belki ama kültür sanat alanında e, toplumsal hareketler, hak temelli mücadelelerle kesişen bunun içerisinde öznel olarak parçası olan ya da e, kolektif biçimlerde bir şekilde e, bir arada bulunan e, insanlar ve e, bir aradalıklar için e, şu an bunun neden e, mesela 2015 e de 2013 öncesine kıyasla çok daha zor olduğu aslında sorusunu sormak. E, Birçok bir alanda olan dağılma ve birbirinden uzaklaşma eğiliminin yine yapısal tetikleyicisinin aslında ne olduğu sorusuna biraz bakmak. Yani o eski güzel örgütlü hı -hı, günlerimiz, hı -hı. ay ne güzel örgütleniyorduk gibi ifadelerin ardında hani o kadar da güzel örgütlenmiyorduk diyen bir jenerasyonla konuşmak var. Bir de aynı hı -hı. zamanda aslında bu tarz kesişimleri önceki bu referans verdiğim dönemlerde mümkün kılmış Aracı yapılar, işte kent mücadelelerinden evet. burada örnek verebiliriz. Feminist örgütlerle LGBT aktivizminden evet. hem örgütler hem de önemli özneler ve gruplar. Dolayısıyla aslında bu aracı yapıların şu an ortada olmayışının birçok anlamı var. Buradaki öznelerin nereye dağıldığı konusunu da konuşmak istiyoruz. Dolayısıyla kesişimler aslında kötü sanat alanının kesişebileceği bir takım farklı mücadele ve... Feminist etken. literatürdeki kesişimsellik... Deziyor, evet, yani, evet. E, ona, ona, da bir gönder, ona da bir göz kırtma var. E, kesişimsellik tabii feminist literatürde biraz daha e, mevcut durumun bir hani eleştirel okuması gibiyken burada biraz da e, kesişmeye de bir davet var. Farklı bir yerden. Burada daha şey bir yerden bahsediyoruz Hı. sanırım kesişme aynı zamanda. E, bir alanda, bir mücadele içerisinde bir takım anlarda bir araya gelme. E, birbirine eklemlenme anlarına referans veriyor. Daha böyle e, şey bir yerden. Kesişim kelimesinin başka çağrışımları üzerinden de. Sen, evet. Peki aşağı yukarı e, vaktimizi doldurmak üzereyiz. E, başka bu forum programı ile ilgili söylemek istediğiniz şeyler varsa onlarla toparlayalım isterseniz. Son bir reklamımızı yapabiliriz belki. E, Hı -hı. Aslında biz de beraber göreceğiz bu sürecin nasıl işleyeceğini. Yani forum programı derken aslında e, yapılandırılmış e, konuşmalı kısmının görece diğer örneklere kıyasla daha az olduğu bir e, metoddan bahsediyoruz. Ee, hı hı. Dolayısıyla hakikaten gelecek olanlar buraya hani dinlemeye de gelebilirler ama biz hani tartışmaya katılmalarını ve deneyimlerini paylaşmalarını e, dileriz. E, aslında o anlamda e, uzun da bir zaman aralığı verdiğimiz için bu aralığın büyük bir kısmını e, hem gruplar halinde hem de toplu olarak e, tartışma kaplayacak. Bu belki hani bunun altını çizmek iyi olur. Evet, evet. Yani forum e, böyle bir tek yönlü bir konuşma programı değil. Aslında forum programında beklediğiniz şey yani hep beraber bu konuları tartışıp konuşabilmek, farklı bakış açılarını, farklı jenerasyonları bir araya getirip e, bugüne dair ve geleceğe dair bir takım sorunları ya da ve bağlı yanıtları ortaya çıkarmaya çalışmak dediği gibi Mert'in başta da böyle bir günlük bir şey de değil. Bu zaten uzun sürecek bir şeyin aslında ilk adımları gibi bu forum tartışmaları olacak. Dolayısıyla hakikaten evet herkes e, bu programa davetli, katılımcı olarak davetli. Öyle değil mi? Evet, ben de hani bu bağlamda belki şunu da ekleyebilirim. Ee, biz hani e, deponun bir katını da bütün bu süre boyunca e, hani bu forumlar işte, takribi diyebilirim ki aslında iki haftalık aralarla olacak gibi görünüyor. E, bunları duyuracağız zamanla. Ama deponun bir katı, birinci katı iki, yani Mart sonuna kadar ...hep aslında bu programa ayrılacak ve forum, aktif olarak forum olmadığı zamanlarda da... ...orada hani bir takım kaynaklar, işte her forumda biriken, eklenen ve kümülatif olarak çoğalacağını umduğumuz... ...bir takım materyallerle de olacak. O yüzden hani aslında forum olmadığı zamanlarda da gelinip ziyaret edilebilecek... ...belki kaynaklardan vesaire yararlanılabilecek bir ortam oluşturmayı planlıyoruz. Evet, beş tane toplantıdan değil aslında iki aylık bir süreçten söz ediyoruz çünkü o toplantı dışındaki günlerde de oralarda çalışmak mümkün, gelip katılmak, yazmak, çizmek mümkün, konuşmak, tartışmak mümkün. Evet. evet. Çok teşekkürler. Marina Papazyan ve Mert Sarısı ile forum programını konuştuk. Forum programı 5 Şubat'ta başlayarak Şubat ve Mart ayları içerisinde deponun birinci katında yer alacak. Bütün dinleyicilerimiz davetli. Çok teşekkürler Mayna Met. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ Teşekkür ederiz tekrar. Haftaya görüşmek üzere herkese iyi akşamlar, hoşça kalın.